Günümüzde uygulanan, gizli tanıklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Gizli tanıklık diye bir şey olmaz. Tanık mutlaka, açıkça tanıklık etmelidir ki, karşı taraf tanıkla ilgili görüşlerini ortaya koyuyorsun. Çünkü, şahitlerin güvenilir olmaları Kur'an-ı Kerim'in de hükmüdür. Şimdi bin mentardo ve bine diyor, şahitlerden razı olacağınız kişiler. Şimdi şahidin, şahitle ilgili bir kere, kere güvenlilik soruşturması açılır. İnşallah bir gün onunla ilgili belgeyi okuruz. O güvenlilik soruşturması son derece önemlidir. Onun açılması için karşı taraf. Kendi aleyhine şahitlik yapan kişiyle özel bir menfaat ilişkisi var mı yok mu, bu adamın e, takım şeyleri var mı, yani bunlar bilmesi lazım. yani Gizli şahitlik diye bir şey asla olmaz, ona şahitlik denmez. Yani bizim yargı sistemimizde ona şahitlik denmez.